Sizin sormak istediğiniz aslında dostum, kuramsal bir dinin niçin lüzumlu oldu? Bunun cevabı basit. Çok az sayıda insan. Yalnızca peygamberler içlerinde konuşan sesi, vicdanının sesini anlayabilirler. Ötekilere gelince, çoğumuzun kulakları o sesi işitemeyecek kadar kendi kişisel çıkarlarımız ve arzularımızla tıkalıdır. Herkes sadece kendi yüreğinin sesini dinleyecek olsaydı, hepimiz, Tam bir ahlaki kaos içine düşer, herhangi bir davranış ölçüsünde hiçbir zaman anlaşamazdık. Şüphesiz bu genel kuralın istisnası olup olmadığını sorabilirsiniz. Söz gelimi, bir şeye yanlış ya da doğru hükmünü vermek için herhangi bir yol göstericiye ihtiyaç duymayan aydın, uyanık kimseler yok mu? Peki ama soralım şimdi. Herkes kendini böyle bir ayrıcalık için görmeye kalkarsa sonuç ne olur? İlk defa önceki yıl Filistin'de yakalandığım sıtma, Kahire'de geçirdiğim altıncı hafta içinde yeniden nüksetti. Baş ağrısı, baş dönmesi ve her yanımı saran adele ağrılarıyla başladı. Ve ilk günün sonuna doğru, elimi ayağımı kaldıramayacak ölçüde takatsiz, yatağa uzandım. Ev sahibem Signora Vitelli, çaresiz düşüp de ona bu fırsatı verdiğim için aleta sevinerek etrafımda dört dönüyordu. Ama gösterdiği ilgiyi yapmacıksız, Sahici bir ilgiydi. Bana içmem için süt verdi. Alnıma soğuk kompres koyardı. Fakat belki de doktor çağırmak gerektiğini belirttiğim zaman öfkeyle çıkıştı. Doktor mu? Pö, O kasaplar sıtmadan ne anlar ki? Onların hepsinden daha çok bilirim ben. Rahmetli ikinci kocam Arnavutluk'ta bu dertten öldü. Birkaç yıldır Durazo'da yaşıyorduk. Zavallı adam. Sık sık ağrılar içinde kıvranırdı. Senden çok daha fenaydı durumu. Yine de daima bana güvenirdi. Onunla tartışamayacak kadar güçsüzdüm. Ve sıcak ve keskin Rum şarabıyla verdiği kinini çaresiz yutmak zorunda kaldım. İlaç şekerli hap şeklinde olsaydı, hadi neyse, değildi tabii. Düpedüz bir avuç dolusu zehirdi mübarek. Onu içince acıdan humma'ya tutulmuş gibi bir süre titredim. Fakat gariptir. Rahmetli ikinci kocasının ölümüne dair o meşhum sözlerine rağmen, Mama Vitelli'ye tam bir güven duyuyordum. O gece bedenim ateşler içinde yanarken, sokaktan ince, derin bir melodi geldi kulağıma. Laterna sesi. Hırıltılı körü ve çatlak borularıyla, o bildik laternalardan değildi bu. Dayanıksız ve ses nüansı bakımından çok sınırlı olduğu için, Avrupa'da uzun zamandan beri ortalıkta görünmeyen, o eski zarif Klausenleri hatırlatıyordu. Kahire'de daha önce de böyle bir laterna görmüştüm. Yaşlı bir adamın sırtındaydı kutu ve adamı izleyen bir çocuk çeviriyordu aletin kolunu. Sesler tek tek dökülüyordu. Kısa ve net. Hedefine çarpan oklar gibi ya da bir kadehe fasılalarla vurulan fiskeler gibi. Çın çın çın. Sesler Birbirinden öylesine bağımsız ve öylesine kopuktu ki, Melodinin tümünü kavrama imkanı bulamıyordunuz. Kimi gergin, Kimi yumuşak çınlamaların peşine takılıp sürükleniyordunuz. O kadar. Melodi dilinizin ucunda, Bir türlü bulamadığınız bir isim gibi, Ya da bütün çabalarınıza rağmen çözemediğiniz bir sır. Sesler, bitmeyen yinelemelerle çınlayıp duruyordu kulağınızda. Kendinizi, Bir türlü koparıp alamıyordunuz. Çevrenizde hiç bitmeyecekmiş gibi dönüp duran bir daire. Üsküdar'da gördüğüm sema yapan dervişlerin raksı gibi. Aylar ya da yıllar önceydi. Dünyanın en sık selvi korusunun içinden geçiyordum. Gerçekten olağanüstü bir selvi korusuydu orası. Üsküdar'da, boğaz sırtlarında, Türk mezarlığı, selvi ağaçları arasında uzanan geçitler, patikalar ve selvilerin altında, üzerinde yıpranıp gitmiş Arapça kitabeler bulunan, yan yatmış ya da yıkılmış mezar taşları. Mezarlık uzun zamandır kullanılmıyordu artık. Ölüleri çok eski ölülerdi bu mezarlığın. Onları toprağa karışan bedenlerinden, şimdi birkaç kuşak ömrü aşarak, sükunet içinde minare boyunda ağaç gövdeleri fışkırmıştı. Sükunet gerçekten de öylesine yoğun ve hakimdi ki, melankoliye yer yoktu mezarlıkta. İnsan hiçbir yerde ölümün uyku olduğunu burada olduğu kadar derinden hissedemez. Hayatın sükunet içinde devam etmesine izin veren bir dünyanın ölüleriydi bunlar. Hiç de acelesi olmayan bir çağın ölüleri. Bir süre mezarlıkta dolaştıktan sonra Üsküdar'ı daracık sarf sokaklarından geçerek kapısındaki harikulade arabesk süslemelerle kendini belli eden küçük bir camiye geldim. Yarı aralık kapıdan içeri girerek, loş salonda, ayakta bekledim. İçeride, halının ortasında, yaşlı mı yaşlı bir adamın çevresinde oturan bir küme insan vardı. Upuzun pelerinler giymişler ve başlarına yüksek, kenarsız keçe başlıklar geçirmişlerdi. Alçak, monoton bir sesle, Kur'an'dan parçalar okuyordu yaşlı imam. Duvarlardan birinin dibinde bir grup müzisyen oturuyordu, devçi, neyci ve... Kemençici. Bu garip topluluğun, daha önce sözünü çok duyduğum şu ünlü sema dervişleri olduğu geldi aklıma. Allah'la dolaysız ve kişisel bir rabıta kurulabileceği inancına dayanan ve bağlılarında belli ritmik tekrarlar ve coşturucu rakslarla vecd ve cezbe hali yaratmayı amaçlayan mistik bir tarikat. İmamın kıraatini takip eden sessizlik, neyin ince, Tiz sesiyle bölündü ve böylece tek sesli, içe işleyen, hüzünlü bir müzik başladı. Bir tek hareketle dervişlerin hepsi ayağa kalktı. Pelerini çıkarıp, bileklerine kadar uzanan ve bellerinde bir kuşakla bağlı beyaz, uçuşan entarileri içinde ayakta dikildiler. Sonra her biri yarım bir dönüş yapıp, bir daire çevresinde birbirleriyle çiftler oluşturacak şekilde durdular ve ellerini önlerinde kavuşturup, Eğilerek birbirlerini selamladılar. Bu manzara bana eski minuet dansını ve dantelli giysiler içinde leydilerin önünde eğilip selam veren kavalyeleri hatırlattı. İkinci bir hareketle dervişler sağ ellerinin ayası yukarıya, sol ellerininki de aşağıya dönük olarak kollarını yanlara açtılar. Dudaklarından ritmik bir fısıltı halinde hu sözcüğü dökülüyordu. Bu sözcükle biçimlenen ahenkli soluyuşlarla her biri çok uzaklardan geliyormuşçasına derin ve sırlı müziğin ritmine uyarak salına salına kendi çevrelerinde yavaş yavaş dönmeye başladılar. Başlarını geriye atmış, gözlerini kapatmışlardı şimdi. Anlamlı, sakin bir katılık, bir sertlik yayılmıştı yüzlerine. Geniş tünikleri, dönen bedenlerin çevresinde inek halka ilerleyen büyük halkalar oluşturuyordu. Bu halleriyle denizin üstüne dönüp duran beyaz anaforları andırıyorlardı. Yüzlerine bakınca insan ulaşılmayacak derinliklere dalıp gittiklerini hissediyordu. Dönen daireler gittikçe büyüyor, her birinin yüzünde belirgin bir esrime ve cezbe okunuyordu. Yara açık dudaklarında hep aynı fısıltı. Hu, hu, hu. Dönüyor, dönüyorlar. Daha çabuk. Her an biraz daha çabuk savrulup akarak dönüyorlar. Müzik onları kendi girdabına çekip götürüyor, devredip döndürerek ve tek sesli, derin, uzayıp giden nameleriyle yukarılara çekiyor onları. Ve siz de içinizde dayanılmaz bir istek duyuyorsunuz, kendinizi bu döne döne yükselen girdaba bırakmak için. Bir adım, İşte bir adım daha. Salına salına dönüyor pervaneler. Her adımda biraz daha yukarı. Varılmaz, Sonu kestirilmez zirvelere doğru. Sonunda Mama Vitelli'nin geniş, müşfik elini alnımda hissediyor ve bu duraksız girdaptan kendimi çekip alıyor. Titreme nöbeti dinliyor. Üsküdar'ın o efsunlu mevlevi tekkesi döne yuvarlana, geçmişin karanlığına gömülüyor ve ben yine Kahire'de taş döşeli bir odanın serinliğini açıyorum gözlerimi. Her şeye rağmen sonunda Signora Vitelli haklı çıktı. Onun yardım ve bakımıyla sıtmayı yendim. Belki çok çabuk değil ama en azından uzman bir doktorun sağlayabileceği kadar kısa bir sürede. İki gün içinde ateşim neredeyse tamamen normale dönmüştü ve üçüncü gün yataktan kalkarak koltuğa oturabiliyordum. Ama yine de ayağa kalkıp dolaşamayacak kadar bitkindim henüz. Zaman bir türlü geçmek bilmiyordu. Birkaç kez el ezherli öğrenci uğradı ve bana birkaç kitap getirdi. Sıtma nöbeti sırasında Üsküdar'ın rakseden dervişleri hakkında uyanan hatıralar, her nasılsa zihnimi kurcalıyordu. Onlarla ilk karşılaşmamda duymadığım garip bir merak belirmişti içimde şimdi. Bu tarikatın batınî töreleri, kafamda yavaş yavaş şekillenmeye başlayan İslam'ın asli görüntüsüne pek uygun görünmüyordu. El ezherli arkadaşımdan konuyla ilgili birkaç oryantalist eser getirmesini istedim. Okuduğum kitaplar, Bu tür batınî unsurların, Müslüman çevrelere İslam dışı kaynaklardan sızdığı yolundaki şüphelerimi daha da pekiştirdi. Kendilerine Sufi denen Müslüman müstiklerin geliştirdiği Kur'anlar, İslam peygamberinin mesajına bütünüyle yabancı, çileci kavramlar ve uygulamalarla kendini gösteren Gnostik, Hint ve hatta Hristiyan müstisizminin izlerini taşıyordu.